Ayrılıklar için iyi bir anne. Ben bir ceninken, babam askerde lavanta çiçeği koklarken yine arıyordum. Ayrılıklar için iyi bir anne. Leylime ceniyken ben gizliden gizliye şiir okurken birden öksürdüğü olurdu babamın. Rüyaların tuhaf yüksekliği içinde. Şimdi ne iyi olurdu derdim ben. Ayrılıklar için iyi bir anne. Kaptanı deryayken ben, usulca gemime binip evden kaçarken. Yolda meleklere rastladığım olurdu. Ve ben el sallardım onlara. Rüyaların yüksekliği içinde geçtiğim her kayalıkta sorardım. Buraya kanatlarıyla gelmiş birisi var mı? Ayrılıklar için iyi bir anne. Bir cihan girken ben kitaplar arasından ıslıkla yürürken Şiirin oklara sinemi parçalardı. Ama en çok sevince kanardım ben. İsterdim başucumda hep olsun. Ayrılıklar için iyi bir anne.